Günaydın. İyi dileklerimizle karşıladığımız 1 Mayıs'ın ardında kalanlar sadece sokakları şiddete boğan olaylar değil, aynı zamanda imza kampanyaları oldu. 1 Mayıs emek ve dayanışma günü maalesef Türkiye hariç dünyanın her yerinde coşku ve sevinçle kutlandı. O gün İstanbul'da yaşanan olaylara ve öncesine baktığımızda süreç şöyle ilerledi. 1 Mayıs'ın bir gün öncesinde valilik tarafından metrobüs ve vapur dahil olmak üzere toplu taşıma seferlerinin sabah erken saatlerden itibaren ikinci bir valilik kararına kadar durdurulacağının ve grupların Taksim meydanına çıkmasının izin verilmeyeceğinin duyurusu yapıldı. Tarih 1 Mayıs olduğunda ise Eminönü ve Unkapanı köprüleri açılarak yani ayrım bölümlerinden havaya kaldırılarak şehir içi ulaşım yolları erişime kapatıldı. Deniz motorlarının çalışması engellendi yani kısmen bölge karantinaya alınmış oldu. Ki bu şekilde vatandaşların seyahat özgürlüğünün kısıtlanması üzerinden yine Change.org sitesinde pek çok kampanya açıldı. E, ulaşım özgürlüğünün seyahat özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğine dair. İstiklal Caddesi'nin ise her tarafı polis barikatlarıyla çevrilerek belki de dünyada ilk defa şehrin göbeğinde bir alan halka yasaklandı. Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy ve Tarlabaşı'nda polis ile halk karşı karşıya geldi. Polisin orantısız güç kullandığını ve bilimsel olarak biyolojik silah sayılan biber gazını yine orantısız ve gereksiz yere kullandığını sosyal medya aracılığıyla öğrendik. 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen çok sayıda vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu öğrendik. İstanbul'un şahit olduğu bu hazin 1 Mayıs geride kalırken Emrah Dönmez isimli kullanıcı Change.org üzerinde bir imza kampanyası başlatmış. Emrah'ın kampanyası 1 Mayıs kutlamalarında yaşanan olayların sorumlularını istifaya davet ediyor. Emrah, vatandaşların inatla gaza boğduğu için, vergilerimizi gaza, polise harcayıp ziyan ettiği için, kişisel inadını ve iktidar hırsını halkla polisi karşı karşıya getirmek için kullandığı için, en ufak muhalefete tahammül edemediği için, sevilmediği için, istenmediği için, İstifa et diyerek İçişleri Bakanı Muammer Güler'e istifa çağrısında bulunuyor. Emrah İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutluya ise senin vali olmadığın dönemde İstanbul'un bütün dünyada olduğu gibi barış dolu bir Mayıs'lar yaşandı. İstanbul'u kapatan sokağa çıkma yasağı ilan edip vatandaşına baskı uygulayan senin inadındır. Sensiz bir devlet, sensiz bir ülke daha barış içinde olacaktır istifa et diye sesleniyor. Sorumluları istifaya davet eden bu kampanya yalnızca birkaç saat içinde 500'e yakın imzaya ulaşmış. Kampanya hakkında ayrıntılı bilgiyi Taksim, Muammer Güler istifa adresinden ulaşabilirsiniz. Kastamonu'dan Canan Balcıoğlu tarafından bir kampanya başlatılmış. Canan, başta Kastamonu olmak üzere diğer küçük illere romatoloji ve onkoloji alanlarında uzman doktor atanmasını talep ediyor. Kısaca romatizmal hastalıkları inceleyen bilim dalına, diğer bir deyişle kemik eklemlerini etkileyen durumlara verilen genel ada Romatoloji deniyor. Onkoloji ise kısaca kanser bilim yani kanserle ilgilenen bir bilim dalının ismi onkoloji. Canan neden kanser hastaları organlarını kaybediyor ya da zamanında müdahale edilmediği için ölüyor veya mağdur oluyor? İmkan varken neden Behçet hastaları gözlerini kaybediyor ya da nörobehçet ataklarıyla felç riski yaşıyor? Oysa baktığınızda Kastamonu'da çok sayıda kanser ve Behçet hastası var. Peki burada tedavi merkezi var mı? neden Ankara İstanbul gibi büyük şehirlere gitmek zorunda kalıyoruz diyor. Hastaların İstanbul Ankara gibi büyük şehirlere gidecek imkanları olup olmadığı sorgulanmıyor. Tıp fakültelerinde de daha çok romatolog ve onkolog yetiştirilmesi gerekiyor. Hasta sayısı ile orantılı sayıda hekim olması gerekiyor. Ayrıca bu hekimlerin tüm ülkemizin çeşitli illerinde tam teşekküllü hastanelerde görev yapması gerekiyor. Böylece hem büyük şehirlerdeki hasta sayısı azaltılmış olur. Hem de hastalar daha iyi şartlar altında tedavi olacaklardır diyerek sizi kampanyayı imzalamaya davet ediyor. Canan kampanya hakkında ayrıntılı bilgi change.org/taksim/customonia uzman doktor. changeorg taksim uzman doktor. Sigara kullanan kişiler bile sigara dumanından rahatsızlığını dile getirir zaman zaman. Peki ya sigara kullanmayanların hali? İnsanlar sigaranın kokusundan ya da dumanından rahatsız olabiliyor. Fakat bunlara maruz kalmamak onların en doğal haklarından biri. Bu konuda Mehmet Deveci tarafından bir kampanya başlatılmış. Mehmet, 3 yanı kapalı olan otobüs duraklarında sigara içmeyen insanların sigara dumanına maruz kalmadan bekleme hakkı olmalı. Sigara içen insanlar otobüs durağı gibi toplu bekleme alanlarındaki insanları etkilemeyecek uzaklıkta bir yerde içmeliler diyerek pasif içiciliğin toplumdaki yansımasına otobüs örneğini vererek açıklıyor durumu. Kampanya belediye ve belediyelere bağlı şehir içi otobüs işletmesi kurumlardan otobüs duraklarında sigara içilmez ibarelerinin asılmasını talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgiye change.org taksim dumansız duraklar. dumansız duraklar adresinden ulaşabilirsiniz. Sigara kullanımı ile ilgili bir kampanyada Mert Keçeci tarafından başlatılmış çay bahçesi, restoran gibi mekanlarda sigara kullanmayan kişilerin işletme tarafından kapalı mekanlara yönlendirildiğini, oysa sigara kullananlar kadar kendisinin de bahçede açık havada oturma hakkı olduğunu söyleyen Mert bu konuda tüm işletmeleri etkileyecek bir kural getirilmesini talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise bahçe adresinde. İlaç ve kozmetik sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde şirketler hayvanların birer canlı olduğunu unutarak deney maliyetlerini düşürmek için hayvanları kullanıyorlar. Unilever'in hayvanlar üzerinde deney yapmayı bırakmasını talep eden bir kampanya başlatılmış. Kampanyayı başlatan kişi insan hastalıklarının yalnızca %1.16'sının hayvanlarda görüldüğünü, doktorların %88'inin hayvanlar ve insanlar arasındaki fizyolojik ve anatomik farklarından ötürü hayvan deneylerinin yanıltıcı sonuçlar vereceğini söylüyor. Kampanya hayvanları deneylerinde kullanan şirketlerden biri olan Unilever'in hayvan deneylerine son vermesini ya da Unilever'in ürünlerinin Türkiye'de satışının yasaklanmasını talep ediyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi Change.org Taksim Unilever deneylerden vazgeç adresini ziyaret edebilirsiniz. Ürünlerin üzerinde de tabii ki bu konuda ibareler var. Yani hayvanlar üzerinde denenmemiştir diye hayvan hakları açısından bu gezegeni bizimle paylaşan dostlarımız açısından bu etiketlere dikkat etmek lazım. Son haberimiz ise bilgisayar başından geliyor. Recep Kaya tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Infinity Ward isimli bilgisayar oyunu firması. Talebi ise Call of Duty Ghost isimli oyunun Türkçeleştirmesi. Oyunu İngilizce oynamaktan artık sıkıldık. Kendi dilimizde rahatça oynamak istiyoruz. Üstelik Call of Duty ülkemizdeki en yaygın RPG oyunudur. Bunun için Activision ve Infinity Ward'dan böyle bir talepte bulunuyoruz. Umarım tutulur ve bu da büyük bir hizmette bulunmuş oluruz ülkemize diyerek talebini dile getiriyor. Detaylı bilgi için change.org Taksim Call of Duty Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Call of Duty Türkçe. Özellikle change.org'da insanlar bu konularda yani oyunlar konusunda sıkça kampanya açıyorlar. Bu oyunların Türkçeleştirilmesi için. Evet daha güzel bir geleceğe doğru arzu ettiğimiz bir geleceğe doğru esen kalın.